fakat en hayırlı söz Allah'ın sözüdür ve en hayırlı hediye Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in hediyesidir. Ve en kötü işler yenilikleridir ve her yenilik bid'attir ve ve Evet kardeşlerim, bu hafta inşallah size ilan ettiğimiz üzere akidevi meselelere, akidevi konulara devam edeceğimizi söylemiştik. Aleykümselamun ve En son olarak Kavâidül Erba adlı Muhammed İbni Abdullah'ın o küçük Risalesini okuyup şerh ettik. Yüce Allah bize onu muvaffak et, bizleri onu şerh etme muvaffak etti. Bugün ise yine şeyhe ait, şeyhe nisbet edilen La İlahe İllallah'ın yani Kelime-i Tevhid'in şartlarını anlatan o küçük eseri şerh edeceğiz sizlerle beraber. Bayramdan sonra inşallah dediğimiz üzere kitab Tevhid şerhine başlamayı şu andan itibaren niyet ediyoruz. Bir mani, bir engel çıkmaz ise. Önümüzdeki hafta cumartesi sohbetimiz olmayacak. Çünkü bayram öndesi bir gün olmuş oluyor. O gün ben İstanbul'da bulunmayacağım. Ama ondan sonraki cumartesi, yani bayramdan sonraki cumartesi inşallah burada sizlerle beraber olacağız. Bugün la ilahe illallahın şartlarını bitirebilirsek ee, o gün başka bir şey şerh edip okuyacağız. Şayet bitiremediğimiz eksik bir şeyler kalırsa e, önümüzdeki cumartesiden sonraki cumartesi e, yani ayın 26'sı oluyor? Evet. Yani 26'sında e, başka bir e, la ilahe illallah şartlarını bitireceğiz. Aynı 27'sinde de bir mani olmazsa Şeyh Ebu Salah e, gelecek Kuveyt'ten. Onunla beraber e, Muhammed el-Humeyyiz Muhammed bin Abdurrahman, El-Humeyy ünlü e, hocalardan bir misafir de gelecek. Gelmeyi düşünüyor. İkisi birden. bir engel mani olmazsa inşallah ikisi 27 siyane pazar günü gelecekler. E, haftanın pazar günden itibaren salı, Çarşamba perşembe günleri burada bizim derneğimizde ve karşı taraftaki arkadaşların derneğinde kısa sohbetler olacak. Ondan sonraki Cuma, cumartesi, pazarda bir üç günlük ya da bir iki günlük seminer türünde bir program düşünüyoruz. Gelmek isteyen arkadaşlara herkese davet açık. İstanbul dışında bir yer düşünülüyor şu anda. Diğer kesin netleşmedi ama yani İstanbul dışında bir yerde program yapılacak. İki gün ya da üç gün olacak bu program. Katılanlar açısından, davetli olanlar açısından bir masrafı olmayacak inşallah. Gelmek isteyen kişiler şimdiden programını ayarlasın. Yani ayın ikisi oluyor zannedersem. Ee, i̇kisi üçü ve de dördü oluyor. Bugünlerde gelmek isteyen arkadaşlar de gelmek isteyen arkadaşlar e, programını şimdiden hazırlasın. İşte, i̇şte çalışmak isteyen arkadaşlar çalışma işlerinde çalışan insanlar arkadaşlar izin almaya çalışsın. Şimdiden bize bildirsinler gelmeye niyetli olduğunu ki ona göre sayı dolmadan Yaklaşık 50 kişi düşün, düşünüyoruz. Bu 50 kişi işte buradaki kardeşlerden, Bursa'daki kardeşlerden, karşı taraftaki, Kayıştağ'ındaki kardeşlerden, katılımcı tarafından doldurulacak. Bir de Avrupa'dan gelmek isteyen arkadaşlar var. Hollanda gibi, Almanya gibi bazı yerlerden arkadaşlar gelmeyi düşünüyor. İnşallah şimdiden yani programınızı ayarlayın. Yahudilerin ibadet türlerinden bazı ibadetleri yönlendirdiği, tevcih ettiği, yaptığı Allah dışında batıl ilahlar vardır, olmuştur. Bugün de günümüzde kendilerini İslam'a nispet eden, kendilerinin Müslüman olduğunu söyleyen birçok insan vardır ki, Allah'ın, u Teala'nın, yalnızca Allah-u Teala'nın hak ettiği, ona yapılması gereken bazı ibadet türlerini kalkıp ne yaparlar? Allah'tan başka, Allah'tan gayrı ve Allah'la beraber, Başkalarına, hocalarına, şeyhlerine, efendilerine kutsadıkları, takdis ettikleri, yücelttikleri, yaşayan ya da kabile girmiş evliyalarına, evliya olarak adlandırdıkları kimselere yaparak allah Teala'ya ortak koşarlar. Bunun temelinde yatan, bu saymış olduğumuz insanları şirke götüren, insanları şirke bulaştıran, şirk çamuruna, şirk bataklığına sokan asıl sebep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 Kurtuluşa eresiniz. Mekkeli müşrikler de ne yapıyorlar? Burun büküyorlar. Şaşırıyorlar. Allah Teala'nın da Kur'an-ı Kerim'de ifade ettiği gibi ve izrakil lehum la yestekbirun. Onlara la ilahe illallah denildiğinde ne yapar onlar? Yestekbirun. Kibirlenirler. Burunlarını havaya dikerler. Tamam mı? Ve ne derler? E inna latariku <gülüyor> alihatina li sha'irin majnun. Li majnun. Bizden ilahlarımızı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 Babalarımızdan, atalarımızdan gördüğümüz ilahlarımızı bırakacak değiliz derler. Diyor diyor Ece alal bu adam ilahların tümünü, ilahların hepsini tek bir ilah mı yaptı? Ha, da, le, şey hucab. Hayret doğrusu diyor. Bu şaşılacak bir iş. Diyor ki Allah Teala ve talaqal onlardan ileri gelen, o Mekkelim şikleden ileri gelen bir topluluk öne çıktı. Ve dedik enemshu vasbiru ala Yolunuzda yürümeye devam edin ve ilahlarınıza bağlılığınızda sabır sebat edin. Ne diyor? İnne hada le şeyun Zira sizlerden istenen de budur diye o kalmin Mekke'li müşriklerin ileri gelenleri sürekli o toplumu yapıyor böyle eee teakkuzda tutuyor. Neye karşı teakkuzda tutuyor? Neye karşı uyanık tutuyor? Muhammed bin Abdullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ibadetin yalnızca Allah'a yapılmasının ifadesi olan la ilahe illallah'a karşı Sürekli o toplumu ne yapıyorlar? Teakkuz halinde olağanüstü hal ilan ederek diyorlar ki, sakın ha yolunuza devam edin. İlahlarınızda sabredin. Tamam mı? Sebat gösterin. Sabat gösterin. Bizlere sizden istenen budur diyorlar. Aynı şekilde Nebi Aleyhissalatu vesselam'dan önce gönderilmiş peygamberlerin de karşılaştığı sorun hep bu olmuş. Yani bizler dedik ki demek ki Allah Teala buyurdu buyurduğu üzere dedik ki Allah Teala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 atalarımızın taptıklarını, ibadet ettiklerini bırakıp yalnızca Allah'a ibadet etmemizi söylemen için mi geldin bize? Böyle bir karşı çıkış var Hud kavminin Hud aleyhisselamın. Ondan sonra kibirlenerek aynı Mekke müşrikleri Allah diyor ya, onlar la ilahe illallah den, den de kibirlenirler. Hud da diyor ki Haydi bizi korkuttuğun şeyi bize getir. İn kunta minas sadikin. Şahit gerçekten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 Allah'la beraber ibadet yaptığımız, bizleri Allah'a yakınlaştırdığını söylediğimiz, ilahlardan vazgeçecek değiliz. Şu ayetlere baktığımız zaman neyi görüyoruz? Deminden dediğimiz gibi. Yeri ve gökün yarattı diye sorsan onlara, o müşriklere, o Hud kavminin, Hud kavmine karşı, Hud Aleyhisselam'a karşı çıkanlara, Nebi Aleyhisselatü Aleyhisselam'a karşı çıkanlara ne derler? Le'yekulunne ali azizul alim. Derler ki,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 o rüküne ne yapacak? O rukun dediğimiz şeye dayanacak. Mesela namazlara gibi? Fatiha gibi. Namazda Kur'an okumak gibi. Namazın neyinden sayılıyor? Rükününden sayılıyor. Namazın şartı değil o. Ama abdest almak namazın neydir? Şartıdır. Namazın şartıdır. İşte rükün dediğimiz şey o şeyin bir cüz'ü olacak. O şeyin içinden olacak diyor alimler. La ilahe illallah'ın rükni kaçtır?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 Allah'ta diyor. İbrahim aleyhisselamın kavmine söylediği gibi, İkâl İbrahimu, li İbrahim hani kavmine ve babasına ve kavmine atalarına şöyle demişti: İnne ni tabudun. Ben sizlerin ibadet ettiklerinizden neyim vereyim? Önce onların ibadet ettiği her şeyden beraatini, uzak olduğunu ne yaptı İbrahim aleyhisselam? İlan etti, açıkladı. Sonra ne diyor? İllallidi fatarani. Ancak beni yaratan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 Bilerek, söyleyerek değil. Ne yapar? Cennete girer. O halde Kerime-i Tevhid'in ilk şartı, bilmemiz gereken ilk şartı nedir arkadaşlar? İlim üzere. Bunu yapmak? Söylemek. yine i Aleyhisselatü Vesselam diyor? Men lakiya Allah'a la yuşyiku bihi şey'en da cenne. Men lakiya Allah. Kim Allah'a kavuşursa. Nasıl? Men lakiya Allah'ı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 لَمْ يَرْتَابُوا Hiçbir şüpheye, rayb, şeke düşmezler. وَجَاهَدُوا Onlar ki ne yaparlar? ve وَاَمْتُسِهِمْ Mallarıyla ve nefisleriyle cihad ederler. فِي سَبِيلِ اللّٰهِ Allah yomda, اُلَٰئِكَ هُمُ السَّادِقُونَ İşte sadık olanlar, onlardır. Bu ayette neyin delili var arkadaşlar? allah Teala ne diyor? Mümin kimseler onlardır ki. Bakın müminlerin tarifini yapıyor.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 şüphesizce söyleyerek, şüphe duymadan hiçbir kafasında şek şüphe taşımadan söyleyip Allah'a kavuşursa, ölürse illa da kalal cenne ne olur bu kişinin karşılığı? Cennet olur. Yani kim? Kelime-i Tevhidi ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun Rasulü olduğunu şüphesiz bir şekilde söyleyerek Allah'a kavuşursa o diyor cennete girer. Aleyhisselatü vesselam burada neyi ifade etti arkadaşlar? Sadece söylemeyi değil. Söylemenin ötesinde bir de ne var burada? Şeksiz. Şüphesiz. Kafasında, aklında, kalbinde ne olmayacak? Hiçbir şüphe olmayacak. Bununla ilgili yine müellif burada ilginç, güzel bir hadis zikrediyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh dan nakille. Bu hadis İmam Müslim'in rivayet etmiş olduğu. İmam Müslim'in Kitabul İman iman kitabında bölümünde rivayet etmiş olduğu sahih bir hadis. O hadiste güzel latifeler, lataifler, incelikler var. Kısaca onu analım bu hadisi. Sahabeler aleyhissalatü vesselamla birlikte oturmuşlar. Konuşuyorlar. Kısaca atlırsak hadisi. Ondan sonra aleyhissalatü vesselam bunların yanından çıkıp bir yere gidiyor. Ayrılıyor. Diyor ki bu Hüreyi radıyallahu Zannettik ki aleyhissalatü vesselam bize geri dönmesi gecikecek.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 La ilahe illallah'ın manasını kalbiyle yakin olarak söyleyen insana cenneti müjdele. Ey Ebu Hureyre. Ebu Hureyre alıyor ayakkabılarını. Çıkıyor. Kiminden karşılaşıyor? Ömer İbnül Hattab. Radiyallahu anh. Onunla karşılaşıyor. Ömer İbnül Hattab diyor ki aleyhissalatü buldum. Onun yanından geliyorum. Dedi ki Ey Ebu Hureyre. Al bu benim ayakkabılarımı, terliklerimi. Çık dışarı. La ilahe illallah kalbiyle yakin olarak, manasını şeksiz şüphesiz bilerek söyleyenleri cennetle müjdele dedi. Bana diye böyle görev verdi. Diyor. Kime? Ömer İbni Attab'a diyor. Tabii Ömer İbni Attab rivayette geliyor. Ebu Hureyre'nin göğsüne ne yapıyor? Bir yumruk atıyor. Yani şaşırıyor. Çünkü Kuran-ı Kerim'de neler zikrediyormuş? Amel, cihat, mallarla, canlarla. Tamam mı? Burada insanın böyle kalbiyle yakin olarak, birden onu duyunca, şaşırıyor, bir tane vuruyor Ebu Hureyre radıyallahu anhu'ya. Ebu Hureyre radıyallahu diyor ki, tam ifadesiyle kıçımın üzerine oturdum diyor. Ömer bana vurunca diyor. Ve diyor, ağlamaya başladım diyor, hışkırar hışkırar. Ve diyor, aleyhissalatü vesselamın yanına gittik diyor. Aleyhissalatü vesselam, yanına, Ömer de geldi, ben diyor olayı anlattım. Aleyhissalatü vesselam Ömer radıyallahu anhu'na olayı anlatıyor. Diyor ki, evet böyle. Ömer radıyallahu anhu diyor ki,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 şüphesizce bileceğiz. Ve ihlas ile söyleyeceğiz. Allah-u Teala ne buyuruyor? Elalillahid dinur d-dinul halis. Halis, saf, katıksız din yalnızca kimedir? Allah'adır. Yani hiçbir katık olmadan, hiçbir Allah'a şirk ortak koşulmadan din Allah'adır. Allah-u Teala ve ma umiru illa liya'budullah din. Onlar ancak dini yalnızca Allah'a halis kılmakla ne olurlar? Emrolunlar. Yani insanlara emrolunan nedir? Dini yalnızca Allah'a halis kılmaları. Yani tevhidi. Yani ibadeti. Tüm türleriyle ne yapmaları lazım? Yalnızca Allah-u Teala yapmaları lazım. Gelecek la ilahe illa şartlarında sevmek. Yani bugün insanlardan birçoğu ne yapmakta? İbadetin türünden, türlerinden birisi olan, sevme fiilini, kalbi fiilini Allah'a beslercesine, Allah'a besler gibicesine kimlere beslemekteler? Şeyhleri de, efendileri. Bunun bir tezahürü olarak, bunun bir semerası, meyvesi olarak onları görmektesin ki efendisinin kabrına gittiği zaman onları bir bürür? Bir haşyet, bir korku. Onun bir sözünü duyduğu zaman sevgisinden dolayı hemen onun o sözün yerine getirdiğini görür. Hissedersin, mülahaza edersin. Ama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 Ebu Hureyre R.A. soruyor Aley Aleyhisselatü Vesselam'a. Kıyamet gününde senin şefaatini senin şefaatini hak edip sevinecek olan insanlar kimlerdir? Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki Ey Ebu Hureyre bu soruyu senden başka başkasının da soracağını zaten tahmin etmiyordum. Yani senin soracağını ben biliyordum. Aynen böyle diyor. Çünkü diyor senin hadisi olan Peygamberin sözüne olan hırsını biliyorum. Aynen böyle diyor Aleyhisselatü Vesselam Ebu Hureyre'ye. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Es'adun nasi bi şefaati yevmel kıyame evet, bi şefa benim şefaatimde mutlu olacak insanlar men kale la ilahe illallah halisan min kalbihi ev nefsihi kalbinden ve nefsinden kendince la ilahe illallahı halis olarak katıksız olarak şık bulaştırmadan söyleyenlerdir. Aline diyor ki bu hadisteki şefaat büyük günahları işleyen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 La o, o Malik bin Dokşen hakkında konuşan da diyor ki onun hakkında böyle konuşma. Dur diyor. Hemen o sahabeye dur diyor. Niye? Çünkü zira diyor Ela tarahu kad qala la ilahe illallah, yuridu بذلك وجه Onun la Allah'ın yüzünü isteyerek rıza ve sevabını umarak yüzünü arzlayarak la ilahe illallah dediğini duymadın mı diyor? Yani o sahabenin hakkında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 işte saymış olduğumuz şartları içermiyor. Ne o? İhlas. Belki manasını biliyorlar. Ama münafıklıklarından dolayı katlerinde taşıdıkları nifaktan dolayı ne yapıyorlar? Onu Allah'ın yüzünü umarak, ihlasla söylemiyorlar. Yine rivayette Ali vesselam diyor ki: "İnallaha harrem ale'n-nar men qala la ilahe illallah yebtigi bidalika vechallah." Allah Teala